6 yaşında olan Reyhan ile 6 yaşındaki kardeşi Ayça'nın öyküsüyle geldik bugün huzurlarınıza. Anne Nisa hanım ev hanımı baba Muhammed Bey öğretmendir. Ailede yaşanan sorun ise Reyhan'ın söz dinlememesi, annesinin zorla bağıra çağıra ödev yaptırması, sürekli annesine karşı gelmeleri, istediği olana kadar evde, Öfke ve saldırgan tutumları bitmek bilmeyen, dinmeyen çığlıklarıymış. Ayça'nın ise alınganlığı, sessizliği, kırılganlığı, küsmesi, naifliği, yemek yememesi, sofraya gelmemesi, sofraya gelse bile yemeğiyle oynayarak öylece oturması, düşünceli ve depresif halleri Anne Nisa hanımı çileden çıkarmış. Nisa hanım artık sabrım kalmadı, tükendim, evde sürekli bir bağırış çağırış, sürekli bir kavga ve gözyaşı var diye şikayetleniyormuş. Kızlarıma istediğim hiçbir şey yaptıramıyorum, ancak bağırırsam, öfkelenirsem yaptırabiliyorum diyor ve ekliyor. Bunu da bana karşı gelerek cevap vererek yaparlar diyormuş. Baba Muhammed Bey daha ziyade kendi halinde sakin bir adammış ama öfkelendiğinde ortalığı toza dumana katarmış. Nisa Hanım kızlarını babalarına şikayet ederse evde kızlarına ceza veriliyor ve durum daha da kötüye gidiyormuş. Nisa hanım evde ben iyi olursam kimseye karışmazsam, bağırmazsam ve öfkelenmezsem sorun yok. Lakin ben sinirlenince herkes sinirleniyor ve duygular kontrolden çıkıyor diyormuş. Evet bakalım bugün bu zor durumda olan ailemiz için uzmanımız neler tavsiye edecek? Adım adım insan başlıyor. Efendim yeniden merhabalar ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve bugün de önemli bir konuyu konuşacağız. Çocuklar duygularını düzenlemeyi nasıl öğrenirler bundan bahsedeceğiz. Ve programın başında bahsettiğimiz gerçek öykü aslında birçok evde duyduğumuz öykülerden ve benzer şikayetlerden birisiydi. Ve bunu da değerlendireceğiz ve bugün bize eşlik edecek uzmanımız, efendim uzman psikologumuz Cihat Kaya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sizle genelde ya ilk programa başlarken ilk oluyor bir de yılın sonu evet. denk geldi böyle. Güzel olacak inşallah. Ve efendim yayına başlamadan ilerlemeden hemen söylüyorum adım adım Instagram adım adım insan Instagram hesabındayız ve sizler bizlere sorularınızı yazabilirsiniz. Hani evde çok bağıran çağıran anneler, çok bağıran çağıran babalar ve tabii ki söz dinlemeyen karşı gelen sürekli öfkelenen çocuklarınız varsa ekrana Geditlenin ve yazın sorularınızı biz burada değerlendirelim diyorum ve sözü size bırakacağım. Şöylelikle e, sorayım ben duygu düzenlemesi önce şu an hı hı. ekranlarda olanlar için bu biraz teknik bir terim e, evet. bizim camiada kullandığımız duygu düzenlemesi duygu düzenlenebilir bir şey mi diye düşünebiliyoruz. E, Regülasyon olarak hı hı. geçiyor teknik terim olarak düzenleme duygular nasıl düzenlenir ve nedir aslında kelime anlamı olarak bu? Teferruat gibi görünen bir ifade aslında duygu düzenleme derken genel olarak hem ebeveynler hem yetişkinlik hayatımızda böyle duygulara dair bir bakışımız var bizim. Mesela hafife aldığımız, çok önemsemediğimiz ama aslında tam da hayatın ortasında asıl olan bir meseleyi belki biz bugün beraber ele alacağız. Duygu düzenlemeden kastımız nedir? İçimizde hissettiğimiz şeyin ne olduğunu tanımlayabilmek, birincisi bu ve onunla başa çıkabilmek. <gülüyor> Şimdi bu teknik ifadesi. İçimizde hissettiğimiz şeyin ne olduğunu insan nasıl bilmez? Yani basit gibi geliyor bu bir anlamda. Ama bakın şöyle söyleyeyim. Yani yemek yemeden, uyumaktan, uyanmaktan, kıyafet giymekten, bir parkta çocukla beraber oyun oynamaktan tutun. Yetişkinlik yıllarındaki öfke nöbetlerine kadar, kıskançlığa, eşler arasındaki ilişkiye kadar hayatın bütün her yerinde aslında ihtiyacımız olan bir yetenek bu. Duygu düzenleme yeteneği. Ne kadar vardır yoktur ya da ne kadar bunu başarabiliyoruz belki bunu konuşacağız. Yaratılış itibariyle doğduğumuzdan bu yana içimizde var olan, insan olmanın gerekliliği olarak, hayatta kalmanın bir şartı olarak belli başlı duygularımız var. En baskın olarak bildiğimiz mutluluk, korku ya da öfke. Üç duygu var. Yani genelde böyle yaşasak da işte mutluluğun peşine düşsek de, korkunun ya da hüzünden kaçma üzerine hayatı inşa etsek de kaygı da var, tiksinti de var. Hayal kırıklığı, ee, hayal kırıklığı da var, üzüntü de var. İşin içerisinde yani bu duygular 6 ya da 7 temel insani olarak içimizde taşıdığımız temel duygular var. Şimdi insanın yavrusu dünyaya geldikten sonra yavaş yavaş böyle serpilirken, büyürken içinde bazı şeylerin olup bittiğini fark ediyor. Ve bunu fark ettiğinde bununla başa çıkması da çok zorlaşıyor onun için. Çünkü nasıl ifade edileceğini, ne olduğunda bu içindeki o yangın, ya da o taşkın his ya da o huzurlu his ne anlama geldiğini bilmiyor. Hı hı. Basit bir örnek vereyim mesela insanla alakalı bizim bir kanaatimiz var. Yani çocuklarla ilgili özellikle diyoruz ki tertemizler mesela öfke yok diyoruz içlerinde ya da başka bir şey yok diyoruz ama öyle değil aslında. Çocuk dünyaya adım atar atmaz yaratılış tarihiyle beraber aslında büyük bir öfkeyle dünyaya geliyor. Niye öfkeyle dünyaya geliyor? Rahatımı bozuyorsunuz belki o var değil mi? Ya kainatın en huzurlu ve en konforlu yeri aslında hocam annenin rahmi. Değil mi? Üşümek yok, terlemek yok, hüzün yok, kaygı yok. O kadar güzel bir yer ki yani Üstad Sezai Karakoç'un söylediği gibi uzatma dünya sürgünümü beni derken şair aslında rastlandı değildi bu. Çünkü anne karnından dünyaya doğmuş sürgün olmak, olmak sürgün çünkü. Niye sürgün? Acıkmaya başladım, üşümeye başladım. Korkmaya başladım, sevgisiz kalmaya başladım ve bunların her birinin kalbimde doğurduğu bir izdüşüm var. İlki de ne? Açlık. Acıkıyor çocuk, dil gelişimi yok. jestler, mimikler yok. Onun anlaması gerekiyor. Öyle bir bağımlılık var ki içimizde, o, ondan kastım temel bakım hizmetini veren anne, baba, teyze ya da bakıcı her kimse haliyle insan olarak yetişemiyor bunu, anlaması mümkün değil çünkü. En nihayetinde çocuk eksiklik duygusuyla öfkeyle tanışıyor. Mesela öfkelendiğinde ağlıyor değil mi? Acıktığında ağlıyor. İşte uykusu geldiğinde ağlıyor. Bunlar doğru ifadeler ama bazen çocuklar bu duyguları tanımaya doğru geçerken ebeveynleri belki hatalarda bunları konuşacağız böyle genel bir giriş yapayım istiyorum. Yaftalamaya başladığında Çocuk kendisinden uzaklaştığında yani kendi umduğu gibi bir bebek olmadığında onun duygusunu anlamak yerine kendi kafasından geçen kendi arzusunu çocuğuna dayattığında işte orada çocuğun duygusu tanınmamaya başlıyor ve çocuk hangi hissiyatın içindeyse onu unutmaya başlıyor. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Ebeveyn olarak ben hep bu taraftan bakıyorum. Yani şey denir mesela psikoterapi insanların iyi hissettiği yer değil, iyilikleriyle karşılaştığı yer değil daha ziyadesiyle karanlıklarını gördükleri yerdir. O yüzden de çok mutlu eden yerler değildir aslında psikoterapi şey seansları. burada Terapi odalarından böyle rahatlamış çıkacağız gibi. Belki evet en nihayetinde o Muhakkak. duygularıyla tanışacaklar ama daha çok gözyaşıyla Tabii. çıkılıyor değil mi? Tabii. O önemli. Az önce güzel bir şey söylediniz. Çok hoşuma gitti. Hepsi güzel ama şunu almak istiyorum. Demek ki biz duygularımızı düzenlemek için önce duygumuzu tanımamız ve Tabii. yaşamamız gerekiyor. Tabii. Fakat ebeveynler olarak duygularını yaşamasına izin vermeyen, onu adlandırmayan, onu e, müsaade alan açmayan ebeveynler de aslında acaba duygularını mı tanımıyorlar, Hı -hı. duyguyu mu reddediyorlar, kendileri de bilmiyorlar mı? Çünkü duygu düzenlemeyi çocuk kimden öğrenecek? Anne babadan. Değil mi? Tabii. O zaman anne babalarını da bilmesi gerekiyoruz ama bu program hem çocuk hem anne baba tabii, tabii. açısından çok önemli. Tekrar hatırlatıyorum bizler başladık efendim sizler ekran başına geçtiyseniz adım adım insan Instagram hesaplarındayız. Birazdan öykümüzü derince değerlendireceğiz sizden gelen Soruları yanıtlayacağız sevgili Cihat Kaya ile birlikte çocuklarda duygular nasıl düzenlenir ve bunları nasıl öğreteceğiz çocuklara bunu anlatacağız diyorum ve devam ediyorum. Madem bu düzenleme hakkında konuştuk hı hı. biraz da öyküye girsek çünkü evet. duygu düzenleme bebecesi çocuklarda ne zaman başlar bu önemli aslında çocuklukta bebeklikte başladığını ben ileri sürüyorum ama belki farklı bir fikir gelecek bizim e, meslektaşlarda böyle olur. Ben çocukluktan, bebeklikten başladığına inananlardan, evet. yani duyguyu tanıyor, biliyor. Ağlayan bir çocuğu sakinleşmek, teskin etmek, o duygusuyla yaşadıktan sonra onu nasıl dindirdin, neyle diniyormuş onu görüyor. Sakin evet. bir ses tonu, bir dokunuş. <gülüyor> Benimle aynı fikirde misiniz? Farklıysa ben de aydınlanmak isterim bu anlamda. Tamamen katılıyorum buna çünkü doğumla beraber zaten bu hissiyatla, bu malumatla beraber dünyaya geliyor. <gülüyor> Ve burada asıl olan kişi anne aslında. Anne esaslı kişi olursa çocuğun hayatında... Anneden ve esaslı kişi olmaktan kastım şu, anne kendine güvendirilirse eğer, o çocuğu bağrına basabilirse, etraftan eksik hissettirilmezse, kayınvalide, kendi annesi, eşi, diğerleri, biz sekiz tane büyüttük diyen her kim ise, o kimseler o anneye özgüvenle evladının arasındaki bağ kurmasına sebebiyet verirse, nasıl olacak? Müdahale etmeyerek olacak mesela. Yani ağladığında buradan izleyenler muhakkak ki vardır. Aile büyüklerine özellikle söylüyorum. Yeni doğan bir bebek ve bir anneyi baş başa gördüğünüzde o çocuk ağlamaya başladığında, acı çekmeye başladığında müdahale etmeyin lütfen. Annenin, annenin kucağından o çocuğu almayın. Almayın. Sen susturamıyorsun demeyin. Bu çocuk aç ver bakayım demeyin demek istiyorum. Hocam kucaktan kucağa gezerler çocuklar. Bakın çok rastlarsınız buna. Hmm. Yeni doğumla ilgili pandemi belki bunu çok mümkün kılmıyor ama bebek görmeye gelirler. O bebek orada ağlar. Anne olan, annelik performansı göstermek isteyen, kendini yeterince iyi anne olamayan özünde bilinç dışında fikirleri olan bütün kadınlar ve hatta bütün erkekler o çocuğun ayaklarına zeytinyağı sürerler, sirke sürerler, sırtını ovalarlar, kucaktan kucağa gezer o çocuk. Aslında istediği şey şudur, benim duygum bir tek annem anlar. Bıraksanız beni o kadının göğsüne, bir şekilde biz irtibat kuracağız. Anlar çünkü gerçekten. Anne eğer güvendirilirse kendine, o çocuk aç mı? Yoksa üşüyor mu yoksa başka bir rahatsızlığı mı var? Doğumla birlikte o göz bebekleri ilk temas ettiğinde duygusal böyle romantize ederek anlatmak istemiyorum ama fizyolojik olarak da böyledir. Fikse olur anneyle çocuğun duygusu. Hı hı hı. Bir bağ olurlar. Göbek bağı sadece fizyolojik ve bedensel bir bağ. Ama aynı zamanda onların arasında duygusal. uzun yıllar çözülmeyecek yerini kimsenin alamayacağı. Esas kişi anne dedik çünkü bir bağ var ve dolayısıyla ona güvendirmek lazım. Yani sizin dediğiniz gibi doğumdan itibaren aslında çocuklar duygularını düzenlemek için bir şeyler, bir işaretler veriyor. Şimdi bu noktada şu önemli belki böyle hızlıca bir evreleri geçmem gerekecek. Herkesin dilinde pelesenk olan bir ifade var. Mesela bağlanma, evladımla iyi bağlanabildim mi? Bağlanma çok önemli. Bağlanmadan daha da önemli olan şey ayrışma. Çocuk yürümeye başladığında, hayır demeye başladığında o güne kadar böyle ağzına kaşığı götürürsünüz yemeği yer mesela brokoli reddetmeyen çocuk günün birinde pat diye vurur kaşığınıza. Ben sizin umduğunuz kişi değilim der. Şimdi ayr ayrışıyorum der yani. Dolayısıyla ayrışmaya kalkan çocuk eğer anlayışla karşılanırsa, anne baba evet onun da başka bir ruhu var, o da başka bir yaratılmış varlık inancını geliştirirse o çocuğun duygu düzenlemesine katkı sağlıyorlar. Çok basit bir örnek vereyim çok da uzatmadan. Ee, mesela yanınızda evladınız var. Bir arkadaş grubuna gidiyorsunuz. Bir misafir ortamına gidiyorsunuz. Mesela korkmuş olabilir. Yabancılık çekmiş olabilir. Kendisine gelip sarılan, yanaklarından öpen insanların kokusundan rahatsız olmuş olabilir. Tenleri huzursuz etmiş olabilir. Bin bir türlü ihtimal var. Ee, çocuk ağlamaya başlar. Hı hı. Mahcup olmaktan korkan anne ve baba otomatik olarak şunu söylüyor mesela. Uykusu var ondan böyle yapıyor diyor. Yaftalıyor çocuğunu. Arkasında duramıyor duygusunun. Hı hı. Sizden şu an rahatsız oluyor diyemiyor mesela. Alışması gerek diyemiyor. Çocuk rahatsız olduğunda hı. bu duyguyu düzenleyemediği için Tabii. ve aile utanç ö, ö, utanç duymayı öğrettiği için Tabii. yersiz bir utanç duygusu bu aynı zamanda. Ve bu çocuk artık 4-5 yaşına geldiğinde kreşte, okulda hı hı hı. E, hoşlanmadığı durumlar karşısında e, bahaneler uydurmaya başlıyor. Evet. Başım da o yüzden çok konuşmuyor. Halbuki orada olmak istemiyor. Evet. Biz bunları orada min, e, evet. minyatürünü yaşıyoruz. Ön senaryo öyle değil mi? Yetişkinlikte de aynısı var hocam. Hı. Aleni bir istismara maruz kalmasına rağmen Hı. içindeki hissin ne olduğunun farkında değil. Seanslarda aşinasınızdır mesela. Özellikle çift terapilerinde. Ne hissediyorsun? İşte çok bencillik gibi geliyor. Bu bir his değil, duygu değil. Ne hissettin? Üzüldün mü? Kırıldın mı? Korktun mu? Aşağılanmış mı hissettin? Hı hı. Yok bunlar elimizde. Olmayışının da sebepleri var. Yaşamamıza müsaade etmediler çünkü. Çocuk bir kediden korktu. Babasının bacağına yapıştı. Babası dedi ki korkulmaz ondan. Hı hı hı. İstemiyorum dedi. Ne demek istemiyorum oldu? Birisi elini uzattı öp bakayım diye kafasını çevirdi. İlk defa gördü. Devasa bir varlık çünkü o adam ya da kadın. Hı. Ne kadar ayıp dedi. Ve bu çocuğun elinde Tek bir duygu bıraktık biz, e, ilişkilerdeki temel sorunlardan biri. O da bizim milli duygumuz, öfke. Her şeye öfke. Adam özlüyor, çok kızdım diyor. Alınmış hissediyor, çok öfkelendim diyor. İşte ne bileyim başka bir duygu oluyor mesela, biraz kırılıyor, biraz ihmal edilmiş hissediyor. Hep öfke, hep öfke. İkincil duygu öfke. Onun temelini işte yaşamadığımız o yıllar, bizim yetişkinlik yıllarımızda geri kalan yaşantımızda hakikaten çok etkiliyor. Evet. Ee, o kadar önemli bir mevzu ki bu e, Cihat Kaya'nın bahsettiği o çocukluk döneminde bizi eğer o duygularla tanıştırmazsak, o duyguları yaşamazsak ve o duyguların e, paralelliğinde onlara senkron, onlara uygun duygu durumu geliştirmezsek ee, o zaman çocuk duygularını tanımaya geçin düzenlemeyi de öğrenemeyecek ve bu, bu süreçte yetişkinliğine aksayacağı birçok sorunla beraberine gelecek ama şuradaki mesele bu bakın öyküde de bunu anlattım öfke. Öfke yine iki kız çocuğumuzun e, durumu. Anne de öfkeli. Evde bir bağırış çarş. Ben hep e, duyuyorum Instagram hesabıma gelen mesajlardan. Özellikle pandemi süreci başladığından beri evde sürekli bağırarak iletişim kuruyoruz. Çünkü kimse söz dinlemiyor. E, ve hiçbir duygusal paylaşımın da kalmadığı söyleniyor. Biraz belki travmatik olaylar yaşandığında bir pandeminin ilk gelişi bizim için travmaydı. Bu, e, neden? Çünkü hiç bugüne kadar yaşadığımız bir şey değildi. Diğerlerine hiç benzemiyordu hayatımızdaki kısıtlamalara baktığımız zaman şu an. E, Bunları da tetikleyen faktörler olabilir. Her ne kadar çok sağlıklı aile dinamikleri olsa da yine belki bazen o regüle etmede sıkıntı yaşayabiliriz ama toparlayabilmek mesele. Evet. Ebeveynler ne kadar başarılı? Bu sorumu da soracağım. Öyküye geçeceğiz çünkü öyküyü bir değerlendirelim. Ebeveynler şu an yani Türk toplumuna baktığımız zaman hep öfke görüyoruz. Düzenlenemeyen bir öfke var ama sanki öfkenin altında utanmayı, paylaşmayı, sevmeyi, kıskanmayı beceremiyoruz. Evet. O duyguyu regüle edemiyoruz. Neyle bastırıyoruz? Bir kapak buluyoruz, öfke, evet. şiddet. Ee, nasılız bu durumda toplum olarak? Hıncımızı başka yerlerden çıkarıyoruz. Çünkü o duygu nedir, nasıl yaşanır, nasıl geçer bir fikrimiz yok. Bir çocuğumuz doğarsa eğer bir insan çok iyi bir teyze olabilir, iyi bir hala, dayı, amca olabilir. Hı hı. Teknik olarak baktığımızda bu onun iyi bir anne ve baba olacağının asla göstergesi değildir ama. Hı hı. Çünkü hayatımızdaki çocuklar bizdeki patolojiyi ve travmayı doğurmazlar. Bir insan biyolojik olarak ya da farklı yollarla mesela bir evlat edindiğinde onunla beraber kendi çocukluğu tekrardan doğar. Dolayısıyla bir çocuğun duygularını regüle edebilme becerisini ben ebeveyn olarak verebilmem için önce çok siz çok hoş söylediniz yani kendi duygumu düzenleyebilme becerimin olması gerekiyor. Hı hı. Yani nedir? Öfkelendiğimde mesela yaşayabiliyor muyum ben bunu? Evet şu an çok öfkeliyim ama yapacak bir şeyim yok. Bunun muhatabı kimse değil ve kendi içimde bunu çözümlemem lazım. Üzüldüğümde ya da bakın kilo problemi olan bir toplumuz, şiddet sorunu olan, Genel olarak duyduğumuz birçok öykü var. Genellemelerde hep hata olacaktır belki ama çocuklarla ilgili öğrendiğimiz mesela bilgiler tırnak yeme, alt ıslatma, uyku problemleri, yetişkinlerle alakalı problemler, sadakatsizlik. Çok hat safhada. Hat safhada. Bağımlılıklar, madde bağımlı, kumar bağımlı, teknoloji bağımlı, yeme bozuklukları, tıkınırcasına yemek. Şimdi bunların her biri nereden kaynaklanıyor? İçinde düştüğü o duygu halini regüle edemediği için. Yas mı? Yasını yaşayamadığı için, yas nedir, acısı ateşi nasıl geçer bilmediği için ve orada kalamadığı için üzerine nesneler ekleyerek, bağımlılık ekleyerek ya da gayri ahlaki bir şekilde bir kadın ve bir erkek ekleyerek duygusunu unutmaya çalışıyor. O yüzden sıklıkla seanslarda söylüyoruz mesela neden? Ayrılmak mı istiyordum? Asla ayrılmak istemiyorum. Neden o zaman? İşler bozuktu diyor. Ne alakası var? Hocam çok stresliydin. Bir alakası yok. Ama şöyle bir alakası var. Bir duygunun içindeydim. O duygunun içinden çıkamadım. Düzenleyemiyorum çünkü. Ve kaçtım. Ve kaçtım. Üzerini örtmek için beni uyuşturacak ya bir madde ya bir insanı başka bir şey alınıyor. Yani haz, haz, hazı arama değil mi? Tabii. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda evet duygularımızı düzenlemekte güçlük çekiyoruz. Çünkü hocam şeyi söyleyemiyoruz. Yani mesela ikili ilişkilerimizde de öyle. Geç kaldım, öfkelisiniz bana. Şeyi demiyorsunuz. Yani Cihat bak. Böyle yaptın ama bu benim hoşuma gitmedi ya. Öfkelendim ben buna. Çünkü o öfkelendiğinde yıkıp dökmek üzerine ancak öfkelenme izni verildi ona. Ancak zıvanadan çıkarsa, o kadar büyük istismara uğrarsa öfkelenme hakkına sahipti. Bu bir. Daha da kötüsü, birisi bana öfkelendiğinde, ya evet haklısınız, ben de şu an hakikaten çok mahcup oldum, özür dilerim diyemediğim için ben de buna öfkeleniyorum. Diyor ki ya Tuğba Hocanın şimdi söylediğine baksana diyorum yani. Kırk yılın başı geç kaldım. Hı hı. Sonra neye dönüyor? Pasif-agresif tavırlara, susmak, küsmek. küsmek, kazayla bir şeyleri kırıp dökmek vesaire. Dedikodu, düzenlemi düzenleyemeyen insanların temel alışkanlığıdır dedikodu. İşkâit. Ve şikayet. Tabii çok yere sirayet eder. Çok yere yordayabiliriz bu konuyu yani. Evet yani bu kadar güzel girişten sonra Cihat Hoca'nın anlatımı zaten şahane. Ee, o zaman öykümüze bir bakalım. Yani şöyle bir hatırlatacağım ben. Tabi uzun olduğu için okumak istemiyorum. Vakitten kazanalım. 9 yaşında Reyhan ve 6 yaşında Ayça. Bunlar iki kız kardeş efendim ve onların annesi ev hanımı baba öğretmen. Şimdi ailede şu klasik Türk annesi sürekli bağırıyor. Ders çalış, ders çalış. Odanı topla, odanı topla. Yapılmadığında anne bağırıyor. Evet. Anne bağırdığının çocuk da bağırıyor. Ya zorla yaptırılıyor öfkeyle. E, tabii ben Reyhan'dan bahsediyorum. 9 yaşındaki kızımızdan. Diğeri ise e, onun aksine pasif agresiflikle gösteriyor. O duygularını düzenleyememesini. Alınganlık, küsme, yemek yememe, sofraya gelmeme. Şimdi bunları bazen biz yetişkinlerde de görüyoruz karı koca arasında. Tabii. Bunların aynısı. Birisi kadın, birisi koca olabilir. Ya da tersi olabilir. Ve e, burada bu aile size geldi. Nasıl bakacağız? Bu arada tabii baba biraz daha naif ama öfkesi de hiç belli olmuyor. Öfkelendiği zaman kıyamet kopuyor. Kırk yılda bir öfkeleniyor Hı. baba onu da yine öfkeliyor, öfkeleniyor. Evet. Ama anne yükseklerde öfke olarak. Nasıl değerlendirirsiniz? Buradaki hataları bir tespit edelim. Ve önerilerinizi bekliyorum bu öykü için. Reyhan çok öfkeli bir çocuk. Anne de aynı şekilde. istediğini yaptıramadığında yani çocuk için uygun gördüğü şeyler olmadığında annesi öfkelenmeye başlıyor. Reddediliyor işin içinden nasıl çıkabileceğini bilemiyor bu anne dağılmaya başlıyor hı. çünkü çocuğu orada ne hissediyor kendisine ne hissettiriyor farkında değil bir anne çocuğunun olası problemleri karşısında dağılıyorsa kendi çocukluğunda muhtemelen dağılan bir anne elinde büyüdüğü için böyledir açayım biraz daha hı hı. çocuğun olan davranışıdır değil mi zıplamak bir şeyleri kırmak dökmek vesaire anne bunu gördüğünde bazıları tutamaz mesela kendisini çok gerginlik hisseder odası Çiyor, çok dağınık Derslerini yapmıyor vesaire. Hı hı. Şimdi dedik ya mesela yani o çocuğumuz doğduğunda çocukluğumuz da doğuyor diye. Farkında olmadan bilinç dışı düzlemde şu gerçekleşiyor hocam. Dersimi yapmadığım yıllarım içimde doğuyor. Dersimi yapmadığımda annemin hiddetli bakışları içimde doğuyor. Çıkamıyorum işin içinden. Kızsam çocuğa kıyamıyorum. Kızmasam yaptıramıyorum. Hı hı. Halbuki çok basit bir şey var orada. İnanın ki duygu düzenleme becerisi hakikaten kolay yöntemlerle çözülebilecek bir şeydir. Mesela Ergenlikte olsun ya da çocuk danışanlarla ilgili biraz daha belki işte 10 yaş ve üzerine diyeyim. Geldiklerinde ilk kurduğumuz cümle şudur mesela. Zorla getirdiler değil mi seni? Ben hep aynı, aynı diyaloğu kuruyorum. Sanki anne baba hiçbir şey yapmadı değil mi? Bir tek sorunlu senmişsin gibi. Çünkü zabıta gibi getiriyorlar çocuğu. Ama bunu duyunca çok rahatlıyor çocuklar. Bir kaşını kaldırıyor. Başka bir şey var diyor güven hissettiğinde anlaşıldığını hissettiğinde hemen an, şey yapıyor yani yanaşmaya başlıyor işbirliği kurmaya başlıyor basit bir şey söyleyeyim hocam mesela küçük bir kızım var daha işin çok başındayım 3 yaşında hepimizinkine üzülüyor bazen dün akşam yaşadığımız bir olay saat 10 parkta biraz sallanabilir gitmemiz lazım hani çok geç oldu daha başka bir zaman yapsak olur mu üzüldü sonra başladı mesela üzüldüm baba ben üzüldüm o kadar enteresan bir cümle kurdu ki tam bunun öncesinde akşam onu düşündüm. Sonra neyse kucağıma aldım merdivenlerden çıkarken şey dedi. Babacığım dedi ben neden üzüldüm? Yani şunu söylüyor bana. Ya benim içimde bazen reddedildiğimde bir şey oluyor. O ne? Bunun neden olduğunu bana anlatabilir misin? Ya çok basit bir şey bu. Ve şu cümleyi kuracaksınız. yani iyi bir ne dediniz baba olarak? Ben şunu söyledim. İyi bir ebeveynlik iddiam yok. Çünkü ebeveynlik yani terapistlikten tamamen bağımsız yok. bir şey. Travmalar dedik ya o öykü ben birisine mesela çok güzel ebeveyn rolü yaparım iyi bir ebeveyn miyim emin değilim İnşallah kızım öyle düşünür büyüdüğünde. İnşallah yılında. öyle olur evet. Şunu söyledim ee, sallanmak istiyordun değil mi? Parkta vakit geçirmek istiyordun. Mesela o kaydıraklar falan rengi çok güzel değil mi? Çocukken ben de mesela böyle çok hoşuma giderdi. E ben de sana müsaade etmeyince çok öfkelendim değil mi? Evet öfkelendim dedi sonra çıkalım dedi yukarıya. Üzülmeyi vesaire inanın derdimiz anlaşılmak. Ya terapiye gelen insanların da derdi öyle, psikoterapi alan insanlar da öyle, çocukların da derdi öyle. Bana yerine koyma, anla beni sadece. Çocuğun oyuncağı kırıldığında, elinden yemeği düştüğünde onun ihtiyacı olan şey, onun yerine bir şeyin ikame edilmesi değildir. Bana gel sadece de ki bunu kaybettin ve çok üzgünsün değil mi şu an? Çok berbat duygu, iyi biliyorum ben bu duyguyu. Hepimiz için öyle değil mi hocam? Burada şey de yapılıyor çok onu da söylemek istiyorum bir parantez açayım çünkü ben de çiçeği bunu da Cihat Hoca gibi yeni ebeveynim sonuçta ama gözlemliyoruz o teknik öğrendiğimiz teknik Hı -hı. bilgileri bir de canlı canlı görmeye çalışıyoruz ama şunu çok yapıyoruz ebeveynler olarak. Çocuk bir yere çarptığı zaman ağlamasın diye eline şeker verme, evet. ağlamasın diye televizyonu açma, cep telefonunu verme, dikkatini dağıtma. Dikkatini dağıtmamız gereken şey tehlikeli alanlara girdiği zaman olması gerekirken o an başını çarptı. Evet. Başını okşamak, acıdı mı, çarptı mı, bakayım uf mu oldu gibi. <gülüyor> çocuk orada bir yerinin yandığıyla yaşasın, hissetsin. Dikkat edelim bir daha çarpmayalım, bak şuradan geçelim gibi. Evet. Orada bir savunmayı da öğretmek. Aslında her an çocukla beraberken bana ders gibi geliyor. Yani Tabii. çocuk her an bir şey alıyor sizden. Duygu düzenleme böyle bir şey. Hayatımızın içinde aslında. Biz fark edemiyoruz değil Aynen mi? Aynen öyle. Yaşadığımız karşılaştığımız anlarda sevmediği bir yemek yedi, midesi bulan ya tuzu kötü olmuş, eksik olmuş bir şey mesela bazen yapıyoruz diyor ki, bu ne ya bunu nasıl yedi diyorum. Bakıyorum e, yapıyorum o da yapmaya başlıyor mesela evet, beğenmediği evet. bir şeydi değil mi? Vurmak yerine beğenmedim diyebilir belki sevmediği bir şeydi. Çok Güzel örnekler bunlar. Peki o bahsettiğiniz kızınızı farktan getiriniz. Evde ne oldu? Ben onu merak ettim. İzleyenler de merak etmiştir. Devam etti mi üzüntüsü? Hayır. Vazgeçme becerisi ediniyor. Tekrardan söyleyebilir üzüldüm diye ama hayata hazırlıyorsak eğer yoldaşlık ediyorsak kendi evlatlarımıza ona göre gerçekçi davranmak zorundayız. Ben eğer onun yerine bir şeyi ikame edersem vicdansızlıktan söz etmiyorum. Bazen gerçekten ihtiyacımız olur. Bazen imtiyaza da ihtiyacımız olur. Belki birazdan onunla ilgili böyle bir Örnek var önümde onu da konuşacağız ama hayatı hazırlamazsam şuna dönecek. Çocuğum ayağını sehpaya vurdu geleneksel refleks değil mi? Al sana sehpa sen kızıma bunu nasıl yaparsın diye. Ben mi dikkat etmedim bilmiyorum. Bu yaşanan neydi acıdı acı nasıl geçer hiçbir fikrim yok. Büyütüyorum ben bu çocuğu 30 yaşında patronu işe geç kaldığı için azarlıyor. Evine gelip eşine hakaret ediyor teknik olarak hiçbir farkı yok. Hayatının sorumluluğunu almayan bir birey haline dönüşmeye başlıyor. Hayatın içinde eğer bir şeyleri ikame edersek hayat günün birinde hocam öyle bir tokat vuruyor ki yüzümüze hı hı. ikame etme şansımız bulmuyor. Bir cenazede mesela parktan ayrılırken hadi gel ben sana başka bir oyuncak alayım yapabilirsiniz mümkündür susar da üzüntüsü de geçer. Süre sonra yetişkin olduğunda bir görüştüğü bir insan olduğunda evlenmek üzere olan hı hı. herhangi bir problem yaşadığında ne yapacak? Hop unutup başka birini hemen isteyecek. Süper. Çivi çiviyi söker. Bunun benzeri bu değil mi yetişkinlikteki Süper. yansıması? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ayrılamaz, bırakamaz, vazgeçemez haliyle tam bahsettiğiniz gibi yetişkinlikteki örüntüsü budur. Hayatı yaşayamaz hale gelir ama sonra hayat yerine ikame edemeyeceği bir acı yaşatır ona. Bakın duygu düzenlemesi başarılı olan, böyle kendine o kadar hoş ifade eden, utandığında utandığını söyleyen tanıdığım bir kız çocuğu var. Dörtlü yaşlarda yani bir aile dostu olarak hı hı. E, ebeveynini kaybetti. Hı. Trafik kazasında annesini kaybetti. Dedi ki e, amca dedi mesela korkuyor ben bazen korkarım dedi. İşte korkuyorum ben konuşturmaya çalışıyorum ne hissediyorsun diye. E, bazen işte üzülüyorum dedi mesela. İşte bardağı kırmıştım geçenlerde çok korktum böyle sesi beni rahatsız etti. Çok hoş tane tane anlatıyor. Sonra şuraya geldi ben şu an dedi şeyi anlayamıyorum. Bana ne oluyor anlayamıyorum dedi mesela. Yani içimde bir acı var korku desem korku değil. Mutsuzluk desem mutsuzluk değil. Bunu anlayamıyorum diyor. Şimdi hayat ona bunu da öğretecek. Belli bir zaman sonra hepimiz de öğrenmek zorundayız. Hocam özeliniz belki ama şahidisiniz bunun. Öğreniyorsunuz yani. Kıyısından köşesinden tattığımız duygular var. Eğer ben duygularımı düzenlemeyi bilmiyorsam, yası yaşamayı bilmiyorsam, üzüldüğümde oturup böyle hıçkırarak ağlayamıyorsam eğer çok sevdiğim birini kaybettiğimde dağılıyorum bu defa. Bitmek bilmeyen bir melankolin içine düşüyorum. Ya da e, aşina olduğunuz örnek hayatı öyle bir inşa ediyorum ki o duygu evet içimde hep var ama onu düzenleyip ayakta kalmayı öğreniyorum yani. Evet. O zaman biz e, şunu da söyleyelim hani bu tarz olumsuzluklar yaşarken deneyimlerken bunları hafızamızdan silelim. Evet. Bunları unutalım. Yeni bir hayat açalım. İşte bunlar olmamış gibi bakalım. Hayır. Ben hep şunu söylüyorum. Bunu da söylüyorum. O bilinçaltı olayları var ya. Alternatif tıp var. Alternatif psikoloji gibi bakıyorum ona da. Öyle bir alan çıkacak yakında ama. Evet. Allah kötülüklerinden korusun duasıyla bunu söyleyeyim. Hiçbir şeyi silmeden. Kayıpları. Ya ben kendimi şahsım adına söylüyorum. Yani o babamın o ölümü... Babamın ölümünün getirdiği birçok şey yani hep bunu söylüyorum ay ne yaşadı bu ki diyecekler ama e, anlatmak hiç istemediğim şeyler ve büyüdüğüm deme o dönemi değerlendirirken e, o ya bunları söylediler bunlar yapıldı bu da varmış deyip Hı. çok fazla sürprizler çıktı babamın ölümüyle beraber kötü sürprizler. E, bu sürprizlerle yaşarken dağıldım ne olduğunu bilemedim sokağa attım kendimi erkek gibi büyüdüm. Evet. Kavga, gürültü, futbolla. Sonra şimdi ben gidip ya ben çocukluğumda bunları yaşayacağım, yaşadım. Ee, bir sildireyim bunları ben yeni bir hayata başlamak istiyorum. Bu değil mesele böyle bir şeyin olmadığı, evet. bu duyguların o dönem regüle edilemeyen duyguların evet ergenlikte patladığı var. Ben ergenlik döneminde psikoterapi almış bir insanım. Ee, geliyorsunuz 20'li yaşlara orada problemler yaşamaya başlıyorsunuz ama bir süre sonra şunu bileceksiniz. <gülüyor> bunların hepsi sizi bocalayan o şey kendi rengini buluyor. Evet. O rengin adı kırgınlık olabilir kalır, o rengin, e, o, o duygunun rengi bir öfke olup kalabilir, depresif duygu durumu olarak kalabilir ama bununla da yaşanabileceği gösterilir aslında insanın, öyle değil mi? Evet, siyah ve beyazlarımız var, öykümüzde mutluluk, keyif, neşe gibi duygular da var, kırgınlık, aşağılanmak, utanmak, yerin dibine girmek, deli gibi korkmak gibi şeyler de var. Yani insan bundan müteşekkil. Kap karanlık taraflarım da var, bembeyaz noktalarım da var. Ben eğer hayatımı inşa ederken, kendimi tanımlarken "Bunu yaşadım, artık bembeyaz bir sayfa açıyorum." cümlesini kuruyorsam, bitmek bilmeyen bir derde adım atıyorum demektir. Açayım. Sizi siz yapan o bu öykü. Bugün burada oturtan da, değil mi? Birçok şeyi yaptıran da o utançlarım, o aşağılanmış taraflarım, kendimle ilgili asla görmek istemediğim öyküler. Hı hı. Yaşamak istemediğim şeyler. Ben diyorum ki bunları artık geride bıraktım. Bembeyaz bir kimlik inşa etmeye çalışıyorum. Tek parça bir kişiliğim olacakken iki parçaya bölüyorum o kişiliği. Bir simsiyah tarafım oluyor, bir bembeyaz tarafım. Bir gün yüzümde güller açıyor. Ertesi gün dünyanın en mutsuz insanı oluyorum. İnsanlarla da ona göre ilişki kuruyorum. Ya bembeyaz olsunlar ya da simsiyah olsunlar. Dolayısıyla geride bırakmak mümkün değil. Silmek mümkün değil. Bilinçaltı dediğimiz şey insanı insan yapan şey. Bastırmak mesela. Evet. O savunma mekanizmaları, görmek istemediğimiz kendi karanlığımız bizi insan yapan şey zaten bu. Siz bilinç zaten insan eliyle ulaşılabilir bir yer değildir. Anlayabildiğimiz bir yer bile değildir. Evet. Dolayısıyla ben travmamı yok edersem kendi kimliğimden bir parçayı yok ederim. Şey sanıyoruz hocam mesela erkek profili var bazen yüzünde güller açıyor bazen de sert davranıyor pervasız davranıyor. Psikoterapi avukattan öncesi genelde son duraktır ya hmm. bir şans verelim diye. Genelde kadın ya da erkek tarafı şunu teklif ediyor bize. Bu adamın hem siyahı var hem beyazı var. Cihat siyahını öldür beyazını bana bırak. Fantezi bu. Kendi çünkü öyle yaşıyor. Regüle edememiş, utancıyla, korkutucu, o yıkıcı duygularıyla bugüne gelmediği için, böldüğü için kimliğini, size de bana da bunu teklif ediyor. Bu adamın karanlığını öldür diyor. Ya da kendisi deniyor bunu. Nasıl deniyor? Ben artık senden boşanacağım diyor mesela. Blöf. Annemin evine gidiyorum diyor. Bundan sonra senin yüzünü görmek istemiyorum diyor. Senden nefret ediyorum ama ne olur beni terk etme diyor. Yani gel seninle beraber siyahını yok edelim, beyazın bana kalsın diyor fakat Biliyoruz ki o insan siyah da onun, beyaz da onun. Birini öldürdüğünüzde tamamı ölmeye başlıyor. Bu öykü de bana şeyi hatırlatır hep. Maktülünün başında ağlayan bir katil gibi. Ayrılalım diyordun, niye ağlıyorsun? Evet. Kalmıyor beyaz hocam. Şu an izlediğimiz haberlerdeki değil mi? <gülüyor> gibi. Yani o cinayetlerin arkasından gelen durum. İşte belki de öfke. Yani evet. Öfke demiyorum. Duygu düzenlemesini beceremeyen bir toplum olduğumuz için genel itibariyle söylüyorum bunu. Ben yüzde seksen yüzde 90'larda böyle görüyorum. Ee... O haberleri izlemek zorunda kalıyoruz. Evet. Sevdiğimden öldürdüm. Namusumdu. Na, ben, aidiyet, aşırı sahiplenmeden yok etme. Aşırı sevgiden, aşırı kıskançlıktan hı hı. onu yok etme. Çünkü o öfkeyle ne yapacağını bilemiyor. O öfke elinde bir silaha dönüşüyor maalesef. Evet. Gördüğü kişi de bir düşmana dönüşüyor. En çok sevdiği. Şimdi, Ailemiz. Ha, çok devam dilerim sözünüzü ama. böldüm ama. Yeri gelmişken şunu da ifade etmek istiyorum hocam. O duyguyu düzenleyememek var ya mesela. Yani bir erkek için kırıldım, özledim. Aşağılanmış hissettim, yetersiz hissettim. cümlesini kurabilmek çok büyük imtiyazdır. Keşke bunun bir eğitimi olsa ve enfoz edebilecek ya, yani. Bu çok zor bizim Türk toplumunda yetişen bir erkek için. Çok zor değil mi? Evet. Ya, bunu yapan erkeği, erkeği de çok zayıf görebiliyor. Yani babasını da abisini de görmemişse bir hanımefendi. Algı bozukluğu zaten oradan başlıyor. Oradan başlıyor. Küçük bir oğlan çocuğu mesela koşa koşa kediden korktuğunda saçma sapan konuşma diyor mesela babası. Bastır o duygunu. Sadece öfkelenirsen seni duyarım diyor. Hı. Sadece gidip bir yere yumruk atarsan. Gördüğümüz videolar var. Hatırlarsanız annesine o fevri böyle şiddet uygulayan bir çocuğu Hı. kahkahayla izleyen anne babalar var mesela etrafında. Hı. Böyle makbul çocuk. Ve işin enteresan tarafı şu. Yani bu duygu körlüğü öyle noktalara gidiyor ki işte ne kadar sorumsuzsun diyor alınmıyor. Ya ne kadar ilgisizsin evlatlarına diyor. Bu mesela gönlünü yıkmıyor adamın. Sen de adam mısın dediğinde cinnet geçiriyor. Bu da bana çok garip geliyor. Yani evet, evet. hani o duygunun da tetiklenmesi çok kırılgan bir yapı hocam. Hakikaten çok acziyet içeren bir yapı yani. Aslında utanmamız gereken, üzerine oturup şöyle ahlak, erdem, dürüstlük düşünmemiz gereken meselelerde alınmayan adam ve kadın başka bir yerden böyle küçük bir iğne batırdığınızda tarumar oluyor. Nasıl bir kimlik anlamış değilim yani. Evet, ee, gizli, gizlenmiş patolojiler olarak görüyorum evet. ben bunları bu tepkileri. Peki öykümüze şöyle bir 5 dakika değerlendirelim. Hı hı. Sorular çoktan gelmeye başlamış Cihat Hocam. Ee, Nisa Hanım öfkeli, gergin, baba öğretmen ama bu, tabi bu, bu hikaye bize şey vermeyecek. Yani tam o anlamıyla aile dinamini vermiyor. Baba her hiçbir şeyi karışmayan, evde televizyon kumandayla yaşayıp, anne çocukları, evi, her şeyi birlikte götürmeye çalışıp artık kontrolü yayını almış bir kadınsa şu an tükenmiş durumda evet. ve tükenme ona öfke olarak yansıyor. Ee, burada Nisa Hanım'dan mı başlarsınız ee, ya da çocuklardan mı? Nasıl bir duygu düzenlemesi öğretilir bu aileye? Nisa Hanım'a ilk etapta ne hissettiğini cesaretle konuşacak bir ortam hazırlamaya çalışırdım ben şahsen. Hı hı. Çift görüşmeleriyle birbirlerini işitecek bir kulak edinmeleri için mücadele vermek gerekiyor bana ilk etapta. Çünkü şu yoruldum desin sen de yorulduğunu duy eş olarak. Dayanamıyorum, yetişemiyorum. Bu bana eksik hissettiriyor. Onlarla böyle umduğum gibi bir diyalog kuramadığımda duygularımı kontrol edemiyorum cümlesini kursa ve bu bana yetersiz anne hissettiriyor, yetersiz bir anneymişim gibi hissettiriyor cümlesini layıkıyla kursa hı hı. eşi de bunu işitip işitecek bir kulakla durumu karşılıklı olarak duygularını ifade etseler Nisa Hanım ilk etapta rahatlamaya başlayacak. O duygusal anlamda rahatladığında çocuğuna da şunu söylemeye başlayacak aslında. Ödev yapmak istemiyor değil mi canım? Çok Biliyorum ya ben de çocukken istemezdim çok rahatsız ederdi annem beni zorlardı hatta ben de seni bazen zorluyorum uzlaşacaklar ama kadıncağıza fazla yüklenmeye gerek yok bu cümleleri değil mi böyle şey konuşuyoruz aslında yani şeyden uzak gibi ama hepimizin yaşadığı bir öykü bu onun bu cümleleri kolaylaştırıcı bir şekilde kullanabilmesi için onun anlaşılması onun evde bir konfor bulması gerekiyor ilk etapta hı hı. haliyle bu noktada da yükleneceğim tırnak içindeki kişi baba olacak Burada baba tam kilit nokta çünkü babayla baba ile iletişim sağlıklı olursa bir kadın kocasıyla mutlu ve huzurluysa çocuklarıyla da iletişim çok sağlıklı oluyor. Harika. Bunu gayet net görebiliyoruz. Babayla kavga ettiği zaman çocuğun ağlamasına bile tahammül edemiyor. Göremiyor, çünkü tabii. orada sanki benim çocuğum sadece orada o sorumlu ama babada çocuklarla ilgili bir problem olduğu zaman babaların çekilip anneye yüklenilmesi öfkesini daha da artırıyor. Orada zaten anlaşılmayan biri şey olarak düşünülüyor. Evde susturucuyum, evde hizmetçiyim, evde hmm. çocuk bakıcısıyım, evde temizlikçiyim gibi. Ee, bu şekilde bir hisse girebiliyor evet. anneler değil mi? Evet. Ee, ve çocuklar nasıl öğrenir duygu düzenlemesini? Sorularla gidelim mi o zaman? Nasıl Bu kadar güzel değerlendirmelerden sonra. Çünkü hem biz Reyhan'a hem de Ayça Çünkü biz hep <gülüyor> öfkeden gidiyoruz ama bir de kırılgan çocuklarımız var. İçe kapanık, naif, konuşmuyor, küsüyor, kendi içine kapanıyor. Evet. Ee, çok nadir, bunlar biraz şey geliyor bana, öfkeli çocuk daha göz, göze batıyor. O yüzden sorumluymuş gibi düşünülüyor. Tabii. Öteki de beni çok korkutuyor. Çok susan, çok içine kapanan çocuk. Bu da duygunun derdini anlatamayan çocuk ve ileride susan kadın ve susan adamlar. Ya da başka şekilde bunun intikamını alacak. Evet. Bir çocuk oturduğunuz yerde eğer saatlerce duruyorsa o çocuktan bir şüphe etmek gerekiyor. <gülüyor> Annem bana şey derdi, o kadar uslu bir çocuktun ki Cihat derdi. Biz seni mesela şey yapardık bir koltuğun üzerine bırakırdık ben derdi bütün ev işimi yapardım falan. 2-3 saat döndüğümde orada dururdun dedi. Ben de şeyi soruyorum bir şeyle mi oynardım? Bir dakika ya nasıl bir bebektim dediniz mi? <gülüyor> bir şeyle mi oynuyordum elimde bir şey mi vardı bir şey mi Yok Yo diyor izlerdim mesela. Şimdi kendi süpervizyonumuzdan terapilerimizden geçtik yüzleştiğimiz çok konu var. Hani böyle rahatlıkla belki miza vurarak da anlatıyorum. Şeyi söyledim anneme yani ya arkadaş biriniz şüphe etmediniz mi? Hani ne oluyor bu çocuğa? Niye hareket var. etmiyor? Bir tuhaflık var demediniz mi? Yani sizin dediğiniz gibi dolayısıyla çocuğun hareket etmesi gerekiyor. İçe kapanıksa, konuşmuyorsa ya da öfkeliyse sebepsiz şeyler değil hocam. Ya da yalan söylüyorsa mesela. Yalan söyleyen varsa söyleten biri vardır. Çocuk geliyor baba bak ben ne yaptım diyor. Git başımdan diyor babası. Anne baksana şimdi ne çizdim diyor. Sonrasında annesi ilgilenmiyor. Dur şimdi çok işim var gel şu yemeği ye diyor. Aynalanma tekliflerinden bahsediyorum. Hı -hı. ...harikayım değil mi diye annesine teklif ediyor. Annesi diyor ki üzerini batırmışsın. Baba korktum öğretmenden diyor. Babası diyor ki işlerim çok var. Çocuk yalnız kalıyor. Ve günün birinde şunu keşfediyor çocuk. Okuldan eve geliyor. Anne diyor biliyor musun bir tane arkadaşım balkondan düştü bugün diyor. <gülüyor> Gözleri açılıyor bebeğin. Ne? Yani annede. Sahte kendiliğe doğru müthiş bir adım atıyor. Bu çocuk yalan söylemeye başlıyor. Abartmaya başlıyor. Olmadığı biri gibi davranmaya başlıyor. Yetişkinlikte görülen mitomani hastalığını düşünün, yalan söyleme hastalığını. Herkesle tanışıktır. Şuraya gittim mi gittim. Başbakanı tanıyorum. Şu sanatçıyla aynı ortamda bulundum. Duyulmamış ki. Var. Olduğu gibi işitilmediği için üretiyorum. Sahte kendilik üretiyorum yani. İşte bu da bu çocuk... Nereden öğrenecek yalanı diyoruz ya. İlla biz ya, ben yalan söylemiyorum diyor <gülüyor> ebeveynler. Bizim evde hiç yalan söyleyen yoktu. Bu evimiz çok ahlaklıyız, dinimize bağlıyız, dini bütünüz. Ama çocuğumuz yalan söylüyor. Ne zannediyoruz yalanı? E, birine yalan söylerken yakalandığımızda çocuk onu öğrenecek zannediyoruz. Değil. Halbuki çocuk yalanı inşa ederken kendini var etmeye çalışıyor. Evet. Ama sen o varlığı daha önce zamanında ve yeterince görmediğin için o inşaya devam ediyor yalanla. Anne tarafından aynalanmadıysa çocuk... Teşhirci oluyor neredeyse hayatının sonuna kadar. Evet. Ben iyi biriyim değil mi? Bak şimdi nasıl zıplıyorum diye teklif ettiğinde kararınca, yerince, yeterince çocuğa şunu demek lazım. Muhteşemsin ya iyi ki doğdun. Hı hı. Hayat zaten ona ağır aksak olduğunu öğretecek. Evet dur biraz hop diyeceksin. Tabii Hayat. biraz büyüyünce de babasına gidecek hocam. Hı. Ben bu kadar mükemmel değilim ama işte anne beni omzunda taşır mısın? Ben taşıyamıyorum sen artık çok ağırsın. Sonra babasına teklif ediyor. Senin kolların hiç yorulmaz değil mi? Senin paran hiç bitmez değil mi? İkinci aynalanmayı teklif ediyor. Baba kabul ederse hayat ona da baban da hayatla o kadar başa çıkamazı öğretecek. Çocuk diyecek ki hayatla tek başıma başa çıkmam lazım, birey olacak. Hı hı. Anne tarafından aynalanmazsa teşhirci ve narsist olabilme ihtimali yüksek. Baba tarafından da onaylanmazsa hayatı boyunca bir baba arayışına girme ihtimali yüksek. Bir şeyin fanı olmak. Fanı, evet. Holigan olmak. Çok mensup olmak. Fanatik. Ee, şeyde, e, aynalamayı soracaklar izleyenlerimiz. Aynalama yapmazsak dedik ya belki evet. birkaç örnek verdiniz ama çok kısa bunu anlatalım. Çünkü biz peki aynalamayı nasıl yapacağız diye aklımdan gelecekler. Hmm. Aynalama dediğimiz şeyine Çok önemli bir şey çünkü. Hocam aynalanmadan kastım şu. Gör, görüldüğünü fark etsin çocuk. Ayna tutmak değil. Hakikaten ayna. Adım? Yani bana bir teklifle geldiğinde hmm. baksana ne yapıyorum. Bak bebeğime bak çocuklar tekrar eder buna. Bak bak bana bak. Ruhuma bak, var olduğumu bana kanıtla, sevilebilen biri miyim anne bana söylesene diye teklif eder çocuk. Bunu gördüğünde ikna olur. İkna da olursa 500 tane selfie çekmek zorunda kalmaz bu çocuk. Yani vulgarize ederek anlatıyorum, Çok abartarak. E ya da babasına teklif ettiğinde, sen halledersin değil baba dediğinde, ya be adam eve geldiğinde yatıp uyuma televizyonun karşısında. Sadece bir tut, ben seni taşıyabilirim de, ben senin hep arkanlıyım kızım de, oğlum de. Biraz bir varlığın hissedilsin o evde. Varlığın hissedilmezse kızım varsa eğer narsist bir adamla mahvolacağı bir ilişkiye girecek. Ah hocam o kadar derin mevzular ki girsek çıkamayız. Ah neler ah. duyuyoruz biz ee, özellikle son zamanlarda hani böyle iyice alandan olunca böyle hani sahada daha doğrusu sahaya girince bu evlilikler var ya hani Kızlarınız çocuklarıyla eve geliyor ya da gelemiyor, ee, oğullarınızın yuvası yıkalıyor, çocuklar ortada kalıyor ve siz hep üzülüyorsunuz ya. İşte bu seçimler evlilik seçimlerinde e, tamam o an belki e, akut problemler yaşanıyor ama asıl problemlerin temeli Hı -hı. bu çocuklukta. Aynen. Evet eskiden bunlar oldu ne yapacağız nasıl düzelteceğiz gibi belki ileride bir program daha yapalım. Yani bir de biz şu an anında müdahale edelim, çocukluktan kurtaralım bazı şeyleri var. Bir de kurtarılmamış çocuklukta yetişkinlik ne? Başlığı bile çıktı arkadaşlar yazı verin. Güzel programlar adım adım insanda yapalım inşallah. <gülüyor> Ve efendim sorulara başlıyorum 15 dakika kadar sürem kalmış hocam. Nasıl Çok güzel istersiniz? anlatırken. Şimdi ya muhteşem yani şu, şu konuşmalarımızdan bir kitap serisi çıkar. O kadar önemli. Şimdi evet söylüyorum hemen arkadaşlar. Adım adım insanı takip edin Cihat Kayı. Lütfen adresi gelsin sevgili meslektaşımın. Onu da takip edin. E, ve efendim sizden gelen sorulara başlayayım şöyle bir. E, güzel mesajlar var onları okumayacağım. Vaktim dar. Teşekkürler. Çok güzel. Övgüler var. Peki hemen şuradan alıyorum. Mesela kıskançlıkta bir duygu, duygu düzenlemesine ihtiyaç duyulan bir durum mudur? Evet. Hızlı konuştum. Mesela Zeynep Hanım demiş ki 5 yaşında ve 10 aylık iki çocuğum var. Kardeş kıskançlığı yaşıyoruz. Hı hı. Bazen kardeşlerine karşı şiddete başvuruyor. Nasıl yaklaşmalıyız? Kıskançlık duygusunu regüle etme. Harika. Çok güzel soru olmuş. Adaletsizlik varsa belki yüklenme olacak ama haset duygusu vardır ortamda. Hı. Saldırganlığa döndüğü için haset diyorum. Hı hı. İnsani olan hislerdir bunlar. Hı hı. Haset duygusuyla çocuk dünyaya gelir. Anne baba merhamet gösterirse tekamül eder kıskançlığa ulaşır. Anne baba sabreder çocuğuna yine merhamet gösterirse çocuk adalete ulaşır. Haset şu... Bende yoksa sende de olmasın. Bana vermediğini o çocuğa veriyorsun ya ben o çocuğu yok edeceğim diyor. Çünkü şudur mesela ben onu istiyorum der. Onun elindekini bana ver. Aslında derdi o değildir. Senin onunla kurduğun ilişkiyi bana ver diye teklif eder. Annesi der ki tamam hay Allah kahretmesin ya al senin olsun der. Alır onu yere çarpar çocuk. Derdi bu değildir. Hani istiyordun der. Hani istiyordun. Kıskançlık da şu haset buydu. Onda yoksa bende yoksa ondaki de yok olsun. Kıskançlık da şu gelişmişlik işareti aslında ona verdiğini bana da versene. Ya çok sevimli, çok aslında hakkaniyetli bir duygu. Adalet arayışı. Adalet arayışı. Anne baba eğer anlarsa, ya evet haklısın. Bak sen de eskisi gibi oyun oynayamıyorum. İnan ben de seninle oyun oynamak istiyorum. Ama yardımcı olur musun? Parçası yapsa o sürecin. Ben de seni özlüyorum dese, yani merhamet gösterse çocuk şükran diyecek belli bir zaman sonra şuraya gelecek. Kim hak ediyorsa onun olsun. Çok azımız şükran duygusuna ulaşabiliyoruz hocam. Şunu duymuyor muyuz bazı çocuklardan? Kardeşim şimdi ağlıyor anne baksana, anne gelsene. Evet. Çocuk onu fark ediyor ama bu doyurulmuş bir çocuksa. Tabii. Duygusal anlamda. Çok basit bir tavsiye vereyim. Yaşı kaç olursa olsun, 3 yaş, 5 yaş, abla ya da abi oldun cümlesiyle başlamayın öyküye. Çocuk çünkü. Sen abisin diyerek hak ettiğini vermeyin küçüğe. Küçüğün de sınırlanmaya ihtiyacı var. O oyuncak büyüğünse eğer çocuk onu talep ettiğinde büyüğe sorun muhakkak. Hı hı. Parkta da sorun bakın. Arkadaşlarınızla karşılaştığınızda bunlar çok olur. İki yetişkin bir araya geldiğinde kendi sosyal fobisini çocuğuna empoze eder. Paylaşsana. istemiyorum der. Ama ne kadar ayıp. Ya en doğal hakkı istememesi. Bunu diyecek cesareti bulun. Ya üzgünüm ben de isterdim paylaşsın ama vermiyor. vermiyor. Onun alanı. Ve Onu onun olur. aidiyeti çok önemli. Alan derken ya ben bunu şu, e, ya Tuba Hanım abartmayın diyeceksiniz ama vallahi billahi diye anlatacak değilim tabii ki. Ali Zeydan oğlum e, daha 12-13 aylıkken biz hep abisinin odasına tık tık yaparak giriyorduk. Hı -hı. Ve şu an ben neyi gözlemliyorum biliyor musunuz? Çıkıyor çıkıyor odasına gidiyor kapının önünde oluyor. Tık tık harika. Şimdi bu çocuk daha konuşamıyor. Evet. Neyi gördüm biliyor musunuz? Ben hareketlerime çok dikkat etmeliyim. <gülüyor> ben bunu gördüm. Tabii. Diken üzerinde oluyorum bana. Çok rahat hareket edemiyorum. Tabii. O gö onun gördüğü alanda e, bu, en azından şu, e, doğru bir kodlama gitsin diye. Ama eğer bir çocuk konuşur, yani bir çocuk daha bunu yapıyorsa bu rol modeli, birçok şeyin farkında bu çocuk. Evet. Bunu, bunu hafife almamak gerekiyor. Orada kıskançlığı, orada annenin e, dengesiz davranışını da fark etmiş olabilir çocuk. Biz bunu fark edemeyiz anne olarak belki ama. Tabi hocam oyunla mesela çocuk gösterir sizin çocuğunuz'a davranışınızı çocuk kendi bebeklerine gösterir. Evet. O kadar net rastlıyorum ki baba oyun oynayalım kızım gitmem lazım. Bak çünkü gerçekten çok seviyorum ama çok geç kaldım özür dilerim üzerimi giyiyorum yan tarafta bir şey var evi var benim işe gitmem lazım. Tamam mı akşam geleceğim seninle oynayacağım üzülüyorsun biliyorum diyor. Benim ona yaptığım şeyin hemen orada tiyatrosunu kuruyor. Bir de şunu düşünün şiddet uyguladığımı düşün Allah korusun. Kalbini kırdığımı aşağıladığımı düşünün mesela. Nasıl merhamet duyabilir ki dış dünyaya? Cık. Oyununu gözlemleyin. Yani çocuk nasıl oyun oynuyorsa gidişatla ilgili net bilgi verir insan. Ve evdeki dinamiklerle ilgili. Kesinlikle. Gerçek, değil mi? Peki hala e, yine bir izleyenimiz Selamünaleyküm demiş teşekkür ederiz Aleykümselam. selam. Tuğba Hanım 3 yaşındaki oğlum evde çok uysal iken hı hı. babaannesi bile gittiklerin gittiğimizde diyor çok şımarıyor söz dinlemiyor ne yapmalıyım. Çok güzel bir soru ve e, yaşanan da bir şey. Nasıl değerlendireceksiniz? Sınırlarla alakalı bir sorun var gibi geldi bana ilk etapta. Ama sadece hani yordayarak anlatıyorum bunu. Anneanne ve babaanne evleri genelde çocukların her türlü sınırlarının kalktığı bir yerdir çünkü. Orada belki aile büyükleriyle sınırın önemli olduğunu paylaşmak gerekir. Çok işe yaramaz ama açık söyleyeyim yani. Evet. yani. Aile büyükleri, torun, kendi evlatlarındaki hayal kırıklıkları tamamına... Ben burada çok enteresan şey bir şey söylesem. Bırakın diyorum. Orada şımarsınız ama sizin evinizde değil. Hocam şu çok önemli. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Siz duydunuz mu bilmiyorum. <gülüyor> yani 4 yaşındaydım. Babaannem bana böyle dedi, o gün bugündür unutamıyorum diyen bir kişiye rastlamadım ben. Kendinize bakın. Çok güzel bir örnek değil mi? Yani Anneanne babaanne anneler, bozmaz ruh sağlığını. Annelerde şu var benim çocuğumun ahlakını bozuyor anneannesine gitmesin babaannesine gitmesin. Babaannesi kucağını aldığı zaman bo huzuru bozuluyor düzeni alt söylüyor. Hiç kimse kızmasın sevgili gelinler sevgili genç anneler ben de e, onlardan biriyim ben bunu asla kabul etmiyorum. Siz eğer sağlam bir ve tutarlı istikrarlı bir kural düzeniniz varsa çocuk şunu bilir ben bunu anneannemde babaannemde yapabilirim ama annemde yapamam. Hayat insana yutturuyor, <gülüyor> <gülüyor> renkli şeyler çok dikkatini dağıtmasın, hiç hoşlanmam diye başladığım öyküde hmm. kızım geldiği noktada ne kadar pullu, ne kadar toz pembe, cafcaflı şeyler varsa onların peşine gitmeye başlıyor. Aile büyükleri bunları aldığında ben kızım için bunları istemiyorum diyordum. Kızım onu istiyor. Dolayısıyla hani... <gülüyor> <gülüyor> Canlı örneği. Canlı <gülüyor> örneği. O yüzden de artık şey noktasındayım. Yani ben kendime iyi bir insan olmaya çalışırsam eğer... Herhalde o da benimle beraber iyi bir insan olmak için çaba Çünkü gösteriyor. Çünkü ayak izlerinde geliyor değil mi Anneanne babaanne bozmaz o ruhu. Evet şimdi çok uzun bir soru var ama özet geçeceğim. 2,5 yaşında bir kızım var şöyle bir özelliği var. Kızıma bir şey e, söylüyorum yapması gereken yapmayacağım diyor. Buçuk yaşta neyse şimdi anlatacağım nasılsa. Sonra ben e, yapınca benim yaptığımı yıkıyor tekrar yapıyor. Her olayda bu böyle. Bütün iletişimimizde. Mesela ışığı kapatıyor eşim gidip açıyor tekrar kapatıyor gibi anlatmış. Öfkesinden bahsetmiş çabuk öfkelendiğinden. E, bağırıp çağırmasından ağlamasından bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim öfkesi için sorun ne demiş. Sorun ne? Görülme gibi bir ihtiyaç İlk etapta gözlemlediğim şey şu: hayatın rutininde değişiklik yapın, beni görün diyor çocuk aslında. Yaptığınız şeyi yıkıyor, kendisi tekrardan yapıyor. Bir mesaj veriyordur aslında burada. Bir anlamak lazım. Konuşurken de çocuğa ısrarla nasıl hissettin, ne yapıyorsun, üzüldün mü, utandın mı, bize öfkeli misin diye sormak gerekiyor. Hı hı. Bakın davranış değişikliklerinde muhakkak çocuğun kırıldığı bir şey vardır. Sabah kalkar, hiç olmadığı kadar öfkelidir çocuk, akşamı sorun. Sen bana kızmış olabilir misin? Öfkelendin mi? Yani yatarken bir şey istedin ya yiyeceğim diye. Onu vermedim diye öfkelendin mi biraz? Hmm. Bunu açığa çıkartabilirseniz rahatlıyor. Bakın duygular şey gibi yani o kadar keskin şeyler ki bunlar küpün içinde tutamazsınız. Bastırırsa çocuk semptoma ve hastalığa dönüşür. Ne kadar kolaylaştırırsak ne kadar konuşturursak yastan tutun da her türlü travmaya kadar ancak öyle iyileşiyor insan. Evet. Konuşturmak zorundayız. Çok önemli ve zaten bunun yöntemlerini de sevgili Cihat Kaya anlatıyor. Şimdi bir soru daha var. 9 yaşa çıkalım biraz 2'den 3'ten e, Asıl meselemiz biraz da duygu düzenlemesin. Bu yaşlarda başlıyoruz onu da söylemiş evet. oluyorsunuz. Peki bir izleyenimizin 9 yaşında kızım var demiş. Çok çatışıyoruz. Artık aramızdaki bağın koptuğunu hissediyorum. Çok zor bir hamilelik ve lohusalık geçirdim. Kayınvalidem vardı. Hep gergindim, emziremedim bile yavrumu yazmış. Hı hı. Suçluluk hissi. Bende hissettirdiği duygu evet. oydu ilk etapta. İlk söyleyeceğim şey şu kendi annesiyle kurduğu izleyenimizin öyküsünü bir düşünmesi lazım. Evet. Bağlanamadıysa annesine kızıyla bağlanma konusunda suçluluk hissediyor genelde. Azarlandıysa kabul görmediyse sevgiyi hissedemediyse eğer kendi evladıyla tekrardan ediyor bu öykü. Dolayısıyla iki tane temel basamak var hatırlatmış olayım. Ayrışma evresi 18 ve 36 aylar. Çocukta ilk sağlıklı ilişkiyi kuracağımız böyle yoğun olarak kurabileceğimiz dönem Hayati bir fırsat 18-36 İkinci fırsat da ergenlik dönemi Üzgünüm ama iki fırsat kaçarsa bağlar gerçekten zedeleniyor İkisinde de çocuk şunu söylüyor Senin umduğun insan değilim ben diyor O gün seçtiği kıyafeti giymeyip kışın ortasında şort giymeye talep eden çocuk bebekle Saçma sapan hiç kendisine uygun olmayan dünya görüşlerinden her neyse gidip bir yerlere mensup olmaya çalışmaya çalışan çocuk aynı çocuk. Dolayısıyla orada şunu görmek lazım. Ben ayrışmaya ne kadar tahammül edebiliyorum? Anlayabiliyor muyum onu? Ve şu da çok hocam matematiksel bir denklem gibidir. Bir çocuk beni anlamıyorsun diyorsa ben çocuğun tarafındayım burada. Anlamıyor Aynı taraftayız. şimdi ergen danışanlarım da var. Doğru ben de aynı fikirdeyim. Anlamıyor çünkü. Anlamıyor yani. Müzik dinliyor. Rap dinliyor neyse yeni moda bir şeyler dinliyor. Youtuberları izliyor. Multiplayer oyunlar oynuyor. Annesi şarteli indiriyor arkadan mesela. Anlamıyorsun. O dünyayı anlamıyorsun. Onların oradaki beslenme kaynaklarını anlamıyorsun. Fütursuz bir özgürlük alanı tanımana gerek yok. Kavramları bilsen. Bir iki mizah espri denesen. Kendi hayatından küçük bir örnek versen. Ya tamam diyecek hadi uzlaşalım orta nokta bulalım. O yüzden de bağlar kopuyor. Evet. İki yaşında daha koptu aslında. Hı hı. Yani şu ana bakmaya gerek Sağlıklı yok Sağlıklı yani. kopuş olmazsa 9 yaşında ilk önergenlik. ergenlik. Ben, evet. ben artık maalesef 9-10 yaşa önergenlik ergenlik olarak bakıyorum. Sorunlar Çekil. varsa ki sorduğumda da bunu zaten ergenliğin fiziksel emarelerinin olduğunu da söyleniyor. Evet. Ee, böyle bir duruma artık yaş acayip derecede düştü. Biz 15-16'da bunu hissederken bizim dönemimizde jenerasyonda. Çok daha düşük şu an. Şu an 9-10 yaşta biz ergenlik semptomlarını görüyoruz çocuklarda ve ergen danışmanı yapıyoruz. Şimdi. Bir soru daha var demiş ki bir izleyenimiz 4 yaşında bir oğlum var çok sinirli her şeye öfkeyle karşılık veriyor ve genelde bağırarak kendini ifade ediyor. Ona sakince yaklaşmamıza rağmen demiş sürekli onunla ilgilenmemizi ondan bahsetmemizi istiyor. Nasıl davranmalıyız bize yol gösterir misiniz demiş izleyenimiz. Cihat Hocam. 2,5 ve 6 yaşları arası bir çocuğun evladın kendi cinsel kimliğini ve cinsiyet kimliğini anladığı idrak ettiği zamanlardır. Ee, şeyi, şeyi görmek gerekiyor, oyun tarzını, neyle oynuyor, öykülerini, tekrar ettiği kelimeyi. Mesela kitap okuyorsanız eğer evladınıza, masallar okuyorsanız ona, ısrarla hangi masalı, hangi kitabı okumanızı istediği. Bir çocuk neyi tekrar ediyorsa orada aşmaya çalıştığı bir uğraş vardır. Evet, handikabı var. Ebeveynine basit bir önerge olsun bu. 30 tane kitap vardır kitaplığında. Hı hı. Yatmadan önce eğer okuyorsanız çok sıklıkla yapılır bu. Evet. Çocuk ısrarla ben bunu okuyacağım diyorsa o kitabı bir siz gözden geçirin. Hı hı. O yüzden de ilk söyleyeceğim şey o çocuğun uğraşlarına bir baksınlar. Orada bir hissettiği bir duygu var. İfade edemiyor. Çünkü çok böyle hızlı bir geçişin olduğu zaman kız mıyım erkek miyim fark ettiği, anne babamın kız mı erkek mi olduğu fark ettiği karma karışık bir yaş 8. aralığı o 4 evet. yaş. Şimdi son soru merhaba iyi yayınlar demiş bir izleyelim. 30 aylık kızım istediği hemen anında olsun istiyorum. Mesela bu da duygunu düzenlemesinin evet. başlayacağı bir dönem yani yapılacağı. Ee, tamam anneciğim getiriyorum şimdi yapacağım desem de defalarca tekrar ediyor ve en son kendine vurmaya başlıyor. Bakın bir de ne yapıyormuş? Parkta kendinden önce kaydırağa binen olunca da kendine vuruyor ve artık son birkaç gündür bize de vuruyor. Ne yapacağız bilemiyoruz demiş. Evet bu son sorumdu çünkü sürem bitti neredeyse. Buyurun. Erteleme becerisi yani hazzı erteleyebilme becerisi. 30 aylık bir bebekten bunu beklemek zor ilk etapta. Hı. Ama gözlemlenen şey şu, çok bununla başa çıkamıyor. Hazzı ertelemekte zorluk çekiyor bu çocuk. Bu da bana şunu hatırlatıyor. Hazları, ihtiyaçları giderilirken acaba çok emin olabildi mi bu evlat onu merak ediyorum. Hı. Açayım. Emzirme ihtiyacı olduğunda zamanında karşılandı mı? Altı kirletildiğinde asla itham etmek değil, özür dileyerek söylüyorum. Altını kirlettiğinde layıkıyla giderildi mi? Yani... Bağlanma bağlanmayla alakalı aranızda güvenli bir bağ var mı? Belki buradan bakmak lazım. Geç değil aslında çok da ideal bir yaş aralığı, hı hı. ay aralığı. Dolayısıyla bu olmadığında yani çocuk evet annem benim ihtiyacım olduğunda bunu giderir inancı eksikse hı hı. yükselmeye başlar. Hazı erteleme becerisi edinemez. Telaşlıdır çünkü. Düşünsenize mesela güvenemediğim bir insan var. Sağ solu belli değil. Bir şey istediğim zaman 30 kere istemem lazım ondan. Hı hı. Çünkü verip vermeyeceğine emin, değil. emin bu, değilim. Emin değilim. Bu önemli bir şey ki burada... Kaygılı bir çocuk var hı hı. Yani sürekli tekrar ediyor birisi ondan önce bindi eyvah benim salıncağım gidiyor bir kaygısı var bu çocuğun evet, emin değil Emin değil evet. nesnenin sürekliliğinden emin değil yani bardak burada arkama sakladığımda bardak yine oradadır çocuklar bu beceriye edinir bir zaman sonra hı hı hı. çok kundallanıyor ama şunu eklemem lazım yani evdeyim evden çıkıyorum evladıma diyorum ki, çıkacağım ama geleceğim haberin olsun hı hı. kaybolduğumda şu inancı var baba gelir Annem eve gelir. Hı hı. Gizli kaçıyorsam, anneanne babane oyalasın deyip ben arkadan sıvışıyorsam eğer çocuğun nesne sürekli zarar görür. Çok önemli. Çocuklarınız ağlayarak da olsa bunu söyleyeceğim. Ay program bitiyor. Yapıyorum <gülüyor> bunu çünkü. Hala yapıyorum. Dört aydan beri kapıdan ağlıyor ama onu öperek ıı, hoşça kalıyorum. Şu Şuram ciğerim sızlıyor bu yayına gelirken. Çünkü oğlum bazı zamanlar her zaman değil yaşıyla beni o, e, uğurluyor. Akşam geldiğimiz zaman küs değil ama. Çünkü ben gidiyorum ve geliyorum. Bunu ben aylardır vermeye çalışıyorum haftanın belli günleri. Demek ki ne yapacağız? Sıvışmayacağız, kaçmayacağız. Çocuğumuzu onunla yüzleştireceğiz. Anneden ayrılık durumuyla yüzleşecek ama kaygılı bir şekilde değil. Sizin de yaptığınız gibi babamız da burada bunu yapıyor. Cihat Hocam bitti program. Ağzınıza sağlık. Çok Vallahi keyif aldım. Nasıl ağzınıza sağlık. Muhteşem. Çok özlemişim sizle bu yayın yapmak. Çok yapmanı. sağ olun. Vallahi bilmem kaç Çok i̇nşallah teşekkür ederim. İnşallah bir daha ağırlamak duasıyla ve dileğiyle i̇nşallah. diyorum. Evet efendim, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çocuklarda duygu düzenleme becerisini konuştuk. Tabii ki yetişkinlere de dokunmaya gayret ettik. Uzman psikologumuz Cihat Kaya bize eşlik etti. Lütfen bizi sosyal medya hesaplarımızdan takipte kalın ve inşallah da daha güzel öykülerle yine gelmeye devam edeceğiz. Yerinizden ayrılıyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.